Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Herkese tekrardan merhabalar. 94.9 açık radyodasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Program ortağım Can Kara Paris'te, Ömer Madrid'de aynı şekilde Paris'te ama iklim için programı devam ediyor. Desteği için de dinleyicimiz Emine Öze teşekkür ederiz.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 ee, oradan Menekşe Kızıldere, ee, Ümit Şahin, Ömer Madra ve e, program ortağım Özgecan Kara'nın yorumlarını dinleyeceksiniz. Ardından Erdoğan'ın konuşması gelecek. Bu 4 dakikalık konuşması ve ardından da e, bu Paris sürecinde başlayacağımız ve 11 program olarak e, yapmayı tasarladığımız...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 bazı toplantılarda Rio'da falan yaptığı konuşmalardaki gibi biraz adalet vurgusu yapmasını falan bekliyordum. Onları yapmadan çok düz bir şekilde sadece Türkiye'nin INDC'sini özetleyen ve çok genel geçer resmi pozisyonu tekrarlayan bir konuşma yaptı. Enteresandı yani. Ve Annex mevzusu? O da bizimkilerin takıntısı aslında. Yani bu Annex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 gerçekten kararlılar. İklim finansmanı açısından beklentileri var. Şeyde de yine adaptasyon mevzusunda da resmen kırmızı çizgi oldu. Kopun kırmızı çizgisi oldu. Çünkü herkes gönülsüz. Özellikle iklim finansmanı ben biraz iklim finansmanı başlıklarını takip etmeye çalışıyorum. O yüzden spesifik konuşuyorum bu konuda. İklim finansmanı konusunda